Sevgili dinleyenler, bugünkü Doğudan Esintiler programında sizlere Adıyaman'ı anlatmaya çalıştık. Keyifli vakit geçirdiğinizi umuyor, veda ederken ekibimizi tanıtıyoruz. TRT Türk'ü dinleyicileri için Gaptiyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Doğudan Esintiler programını sizler için Gülistan Frat hazırladı. Ses kayıtta Semih Suat Sarı görev aldı. Sunucunuz ben Aslı Hocaoğlu, mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.